Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru, iklim kriziyle ilgili gelişmeleri. Yeni yayınlanan raporları ve araştırmaları size aktarmaya çalışacağız. Bulut her zamanki yöntemimizle ilk önce yakın Türkiye'den. olandan Türkiye'den başlayacağız. Sonra biraz uzaklaşacağız. Evet şöyle başlayalım. TÜİK önemli bir veri yayınladı çarşamba günü. Türkiye'nin sera gazı emisyonuna dair bir veri. 2020'de %3,1 arttığını ve 523,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu ne açıkladı? TÜİK. bu çok ciddi bir rakam. Evet, 2020 aynı zamanda e, Pandemi. kapanmanın pandeminin göbeğinde, yani biz pandeminin göbeğinde e, sera gazı emisyonlarımızı yüzde 3.1 arttırmayı başarmışız. başarmışız. Evet, yani bu büyük bir başarı aslında bakarsak. E, bunun tabi bir payları var hangi sektör, e, hangi ne kadar bir katkıda bulunmuş. Bununla devam edelim. Hı hı. Tabi tahmin eder herkes en büyük payı yüzde ile. Enerji kaynaklı e, emisyonlar aldı bunu %14 ile tarım takip ediyor %12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve son olarak da %3,1 ile atık sektörü bir öyle bir dağılım var. Evet, burada güzel. çok net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye'nin karbonsuzlaşması için e, ilk önce enerji sektörünün e, karbonsuzlaşması Yaşması lazım. lazım. Diğerleri çünkü e, gerçekten daha küçük paylara sahipler tabii onların da önemli ama orada da yapacak şeyler daha az e, etkileyecek e, total e, rakamı ama enerjideki yapacağımız şeyler e, büyük etki yapacak. Yani çok ciddi bir %70 çok ciddi bir pay e, yine kişi başı toplam seyre gazı da 1990'da 4, tarbon, 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken 2019'da 6.2'ye çıkmış 2020'de yine artmış. Ve 6.3 tona ulaşmış. Yani, yani şöyle diyorlar bazen hani nüfus artıyor falan. Bu nüfus artışı kişiye, ilgisi, yok. ilgisi yok. Kişi yani. başına düşen yükseliyor. Ve yeni bir rekor yine aslında değil mi? 90, evet. 1990 yılına göre. Yani bir, evet 30 yıllık bir karşılaştırma da yapmış TÜİK. 1990'da 219.7 milyon ton karbondioksit eşdeğiriyken bu e, rakam. E, 2020'ye geldiğimizde işte biraz önce söylediğimiz gibi... 523.9 milyon tona yükselmiş yani yaklaşık yüzde 138.4 hatta yaklaşık benim tam evet. rakamı söyleyelim bu yüzde 138.4 oranında bir artıştan bahsediyoruz. Bunun tam tersine bir eğilime Hiç çok gerekiyor değil artış azalma eğilimini görmemiz gerekiyor ama daha Onlara gelemedik. gelemedik. E şimdi bir sonraki haberimiz de şimdi e, neden göremediğimizi Neden göremediğimizi gösteriyor. açıklayacak. Yani, evet. Şimdi geçtiğimiz haftalarda çok çok konuştuk. Hala konuşuluyor. Bu zeytinlik alanlarının e, maden sahalarına dönüştürülmesinin yolunu açan bir değişiklik yapılmıştı. E, şimdi bunun arkasından e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce resmi gazetede bir karar yayınlandı. Bu karara göre 61 ilde 344 maden sahası için ihale açılmış durumda şu an. Bunların büyük bir kısmının kömür olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Evet yani daha şuna bakarsak zaten Akberen bile önümüzde en büyük evet, kömürlerden bir tanesi. Görünür halde hepsi yani bunların işte bunları biraz daha değiştirmemiz lazım bu yapımızı ekonomiye yaklaşımımızı. Daha farklı tartışmalar da dönüyor dünyada. Evet, bu gidişatla yani bu tür yasalarla, bu tür düzenlemelerle sadece evet. emisyonlarınızı patlatırsınız. Azaltmanız mümkün, mümkün değil. değil. Tabii ki. Geçtiğimiz hafta yine bir önemli İstanbul'da 4 gün boyunca süren Zirabu Yıldız Samit 2022 gerçekleştirildi. Zirvenin kapanışında sıfır enerji binalara dönüşümün aciliyetinin vurgulandığı da bir deklarasyon imzalandı. Deklarasyonun ismi sıfır enerji binaları ile geleceği inşa et deklarasyonu. Yaklaşık bunu şu ana kadar 11 sivil toplum kuruluşu imzaladı. Bütün bu STK'larda sektör paydaşlarına bu deklarasyonu imzalayın. Ya bunlar sivil toplum kuruluşu mu denir? Ya daha çok meslek örgütleri, meslek gibi, örgütleri. De, gibi. Evet, yani evet. sivil toplum kuruluşu deyince yani aklımıza gelen örgütler değil bunlar. Doğru, Ama evet. e, Bu daha da önemli kılıyor çünkü doğrudan sektörün e, inşaat sektörünün bileşenleri bunlar. E, onların bunu e, arkasında bu deklarasyonun durması daha da anlamlı aslında. Evet. E, bu deklarasyonun 12 maddesi var. Yani biraz onlara e, kısaca bakalım hızlıca. Türkiye'nin sıfır karbon binalar için yol haritasının çıkarılmasına destek olmayı taahhüt ediyorlar. Yine stratejik eylem planları hazırlanmasına katkı sunacaklar. Sıfır enerji binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planlarını geliştirmesi ki zaten sıfır enerji binalar şu an ABD'de de çok ciddi anlamda tartışılıyor ve bu binaların çok emisyon kaynağı olması 2050 hedefi için onların da önünde büyük bir engel. O yüzden bir renovasyon dalgası başlatma planları var. Aynı Türkiye'deki gibi onlar da çok fazla eski binaya sahip. Hı hı. Bu binaları dönüştürüp ciddi anlamda bu binalardan kaynaklanan emisyonları azaltma gibi bir şansları evet, Türkiye var. Türkiye aslında bu e, inşaat seferberliğinin e, içinde e, bu TOKİ'ler aracılığıyla yapılan kentsel dönüşümlerini aslında çok büyük bir şeyi kaybetti. Evet, şanslı fırsat, kaybetti. Fırsatı kaybet. kaçırdı. E, tabii devam ediyor. Yani kentte daha daha çok fazla e, bina var. E, yenilenen bina var. Nereden dönerseniz e, kârda hesabı yapmak ki. lazım. E, bence bu ben bu gayet önemli buluyorum bunu. Evet. E, meslek e, de bunun arkasında olması daha ben. fazla meslek evet. örgütü de bu çağrıya deklarasyona katılır. Evet. E, şimdi buradan yine e, hava kirliliğiyle devam edelim. E, Türkiye'nin de başına ciddi bir bela hava kirliliği geçtiğimiz haftada bir rapor paylaşmıştık sizinle bu konuyla alakalı. Iğdır yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'nın en kirli havasına sahip ülkeydi. Ankara'da yine 5. ülke 5. şehirdi sanırım yani başkent Hı -hı. olarak. Türkiye'nin her yeri bu konuda da alarm veriyor. DSÖ hava hava kirliliği, yani Dünya Sağlık Örgütü de hava kalitesini ve kirlilik seviyelerini belirlemede en önemli ölçütlerden birisi olarak kabul edilen PM2.5 sınır değerini 2021 Eylül ayında güncellemişti ve 10 metreküpten 5 metreküpe e, düşürmüştü. Şimdi e, Türkiye'nin öncelikle şunu söyleyeyim şu an için PM2.5 ölçme gibi bir, herhangi bir e, sınır bir, e, hedefi vesairesi yok. Bir taslak hazırlanmış durumda. E, çevre ve ve sağlık için işbirliği projesi yani kısaca ÇİSİF ve Temiz Hava Akı Platformu çatısı altında bir araya gelen bu STK'lar da e, bu DSÖ'nün 2021 yılında revize ederek aşağı çektiği bu sınır değerlerinin Türkiye'nin de benimsemesini ve önlem alması çağrısında Bulundular çok haklı bir şekilde çünkü neden şöyle elimizde bazı veriler var şunları paylaşmışlar PM10 için Türkiye'deki mevcut değer DSO'nun 2021 yılı öncesi için belirlediği değerin bile iki katıymış PM2.5 için ise dediğimiz gibi tam bir ölçüm bulunmuyor bunlar çok ciddi sorun yaratacak sorun teşkil edecek doğrudan bunlar kanserojen madde insan, can sağlığı, madera, insan sağlığından tehdit. bahsediyoruz hani burada iklim krizi falan hani gibi daha uzun vadeli şeyler değil doğrudan e, akciğer hastalıkları evet. e, özellikle de kanser e, bağlantılı maddelerden bahsediyoruz evet. çok acil bir durum, durum. kesinlikle öyle ee, biraz önce bir taslak mevzuattan bahsetmiştim şimdi bu taslak mevzuatta PM iki buçuk sınır değerinin 2001'de yıllık 30 metreküp olması yani bu şekilde azalarak 2029 için 25 metreküp'e ulaşması hedefleniyormuş ki bu yine DSO'ya göre çok ciddi, bir arada bir fark var, dağlar kadar fark var. O nedenle ÇESİP kararacılara yönelik bazı talepleri de var. Tabii öncelikle bu hava kirliliği kılavuz değerlerine uyan ulusal eylem planlarının yapılması, yine işte bu fosil yakıt teşvikleri ve kirliliğe yol açan diğer teşviklerin sonlandırılması gibi, kirliliğin izlenmesi gibi daha aktif bir şekilde Sağlık etki değerlendirilmesi yöntemlerine gel verilmesi özellikle bu çok tartışmalı bir konu zaten bunu bir gün başka bir programda tartışacağız özellikle chatlerin ne kadar işlevsiz bir hale geldiğini görüyoruz hep beraber. Sağlık etki değerlendirmesi daha kapsayıcı ve daha doğru. Hmm. E, bir tanesi Sonra bir şey. sağlık çalışanlarının karar alma süreçlerine dair Ben 6. madde olarak evet, gördüm çok evet. önemli. O da tabii ki çok önemli. Evet, şimdi bir müzik aramız olacak birazdan o müzik arasına girmeden önce kısa bir haber daha paylaşalım. Biliyorsunuz da Adana'da Unutlu Termik Santrali yapılması planlanıyor. Çok tartışmalı yine. Çünkü o bölgede yaşayan Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın bütün o kaplumbağayı yeryüzünden yok edecek bir çalışma. Tabii bu da önemli ama bunun dışında aynı zamanda şu anda aktif olarak yapılan Türkiye'deki hem de Çin sermayede evet. Çin çıktı biliyorsunuz bu işten. Ve son yaptığı, son hediyesi. Bir aktif oldu. termik santral yapılıyor yani 15-20 yıl sonra çalışıp çalışmayacağı Belli bile şüpheli değil. olan evet. bir yatırım yani yapıyor Yani Bütün Akdeniz ekosistemini ciddi bir tehdit oluşturan bir termik santral inşaatından bahsediyoruz. Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği yani Çetko portakal çiçeği festivaline katılmış. Bu festivale deniz kaplumbağası kostümüyle katılmış Ötel ve bir mesaj, evet, bir mesaj güzeldi. vermişler. Yani şunu diyorlar, Adana'ya kömürün is kokusu değil, portakal çiçeklerinin kokusu yakışır. Gayet net bir mesaj. Bu kadar. E, şimdi ufak bir müzik karımız var. E, Little Walter'dan My Baby'yi dinliyoruz. Ardından bir telefon bağlantımız olacak. Hoşçakalın. E, herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. E, Geçtiğimiz hafta hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır. E, çok önemli, Türkiye adına önemli bir rapor yayınlanmıştı. Kömür sahalarının güneş potansiyeli e, isimli bir rapor. E, bu raporun aynı zamanda paydaşlarından şu an bir konuğumuz var. Ekosfer Derneği'nden kampanyalar direktörü Özgür Gürbüz ile beraberiz. Bu raporu konuşacağız. Özgür hoş geldin. E, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldin Özgür. E, biz teşekkür ederiz. Teşekkürler bulun. Biz teşekkür ederiz şimdi şöyle başlayalım biz geçtiğimiz hafta biraz aktarmıştık ama şimdi biraz daha detaya inelim istiyoruz seninle, seninle beraber şimdi rapora göre 22 kömürlü termik santrali kömür sağlayan kömür sahaları 13.189 megawatt kurulu gücünde bir güneş enerjisi santrali kurabilir gibi bir çıktısı var önemli bir çıktısı var raporun öncelikle şunla başlayalım bu kömür sahaları nasıl bir avantaj sağlıyor bize güneş enerjisi potansiyeli anlamında? Evet tabii şimdi güneş panelleri için e, özellikle büyük santraller kurmak için büyük alanlara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. E, tek yol bu değil güneşten elektrik üretmek için. Çatılarınız var, binalarınız var, cepheleriniz var ama e, büyük santraller kurup büyük miktarda elektrik üretmek isterseniz o zaman yere ihtiyacınız var. Kömür sahaları bu anlamda bize bir fırsat veriyor. Çünkü tahrip edilmiş, e, yani kömür çıkartılmış e, sahalar buraların üzerine Büyük santraller kurmak mümkün. Tabii biraz da iyimser bir senaryo olarak bakıyoruz. Kömürden çıkacağız. hani çık Çıkacağız. Orada kullanılmayan alanlar var. Onları e, güneş santrallerine çevireceğiz. Bu anlamda önemli bir e, fırsat yaratıyor bir yer olarak. İkincisi hali hazırda e, çünkü bu kömür sahalarında biliyorsunuz hemen yanın başlarında da e, santraller var. Termik santraller var. Yani sistemleri, elektrik iletim hatları her şeyi hazır. Ee, burada sadece siz aslında kömür santralini kapatıp yerine güneş santrali kurarak mevcut altyapıyı da e, yeni altyapı yatırım yapmadan kullanarak elektrik üretip şebekeye verebiliyorsunuz. Öyle de bir avantajı var. E, bu çok teşekkürler. E, bir de raporun şöyle bir çıktısı var. Yaklaşık e, yıllık olarak 6.9 milyon halinin e, yıllık elektrik ihtiyacı da bu buraya kurulacak güneş enerji santralleriyle karşılanabilir rapora göre. Bu önemli bir veri. Çünkü zaten Avrupa'da ve tüm dünyada bir enerji krizi var. Böyle bir yerli kaynağımız varken ve bunun gücünü de ortaya koyan bir veri aslına bakarsak. Ve yine sınırlı bir alandan bahsediyoruz. Yani alan belli olan bir yerden bahsediyoruz. Elbette bu çok aslında sadece 22 tane termik santral olan kömür sahalarının kullanılmasından bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin potansiyeli bundan çok çok daha fazla. Bu 22 sahaya güneş santrali kurarsak, yapılan hesap 19 milyar kilowatt saatlik bir elektrik üretimi. Evet, biz biliyoruz ki Türkiye'nin yani çok eski modellere dayanarak yaptığı hesaplamalar yani 400 milyar kilowatt saat civarında potansiyelleri, potansiyel olduğunu gösteriyor güneşte. Bir kez bunu unutmayalım. Ama bu çok pratik bir örnek. Yani Demin de söylediğim gibi iletim hattı hazır, yatırım için çok az şey yapmanız gerekiyor. Belki bazı yerlerde şebekeyi dengelemek için veya e, güneşin olmadığı saatlerde elektrik sağlamak için batarya depolama sistemleri de kurabilirsiniz ama e, çok basit, çok hızlı bir şekilde bu kömür sahalarını eğer kömürden vazgeçer, kullanmayı bırakırsanız e, güneş santralleri donatabilirsiniz. Bu ciddi bir avantaj. Ama hiç kimse şunu düşünmesin ki yani Türkiye'nin güneş potansiyeli sadece bu kadar. Bu e, kadar. Bunun rahat anlaşılabilmesi için hani haneye çeviriyoruz 6,9 milyon yani 7 milyon hane diyoruz. Burada da bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ee, hanelerin aylık elektrik tüketimin 230 kWh olduğunu düşünerek yani bu rapor hesaplandı Solar 3G ve 3 tarafından tarafında. Ee, aslında 230 kWh da yani ben o kadar kullanmıyorum evimde elektrik 150'lerde hatta daha da altına bile inebiliyorum. İleride enerji verimli teknolojilerin arttığını, bunun önem kazanmaya başladığını ister istemez hani faturalardan dolayı şimdi herkes zaten tasarruf yapmaya çalışıyor. 230'un da altında tükettiğini düşünürsek bu 7 milyon üstüne de çıkabilecek bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bence ama burada gerçekten e, önemli bir e, buluş mu diyeyim, e, iyi bir fikir bu. Şundan dolayı bazen e, hani güneş enerjisi e, sistemleri, yani güneş santralleri kuralım deyince e, nereye kuracaksınız bu kadarı e, diyen e, çok insan çıkıyor. E, bence ilk başta ilk açı yani e, en azından e, iyi bir cevap e, zaten elimizde tahrip edilmiş bazı alanlar var. Bu alanların rehabilitasyonu bile biliyorsunuz e, olağanüstü zor. Bundan sonra ne yapılacağı da belli değil. Hiçbir tarımsal alana değmeden e, ve dediğin gibi şebeke bağlantısının da hazır olduğu bir şeyin çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ben de. Teşekkürler. Evet, gerçekten de bence yani iyi bir fırsat bunları görebilmek önemli. Ama öyle küçük şeyler var ki hayatımızda gözden kaçırdığımız yani güneş enerjisinin o küçüklüğü, pratikliği, uygulanabilirliği aslında çok farklı bir avantaj sağlıyor kendisine. Ee, ben yıllar önce işte Hamburg'a gittiğimde Greenpeace'te o zamanlar çalışıyordum. Ee, Greenpeace binasının yüzeyindeki cephelerde bile güneş paneli vardı. Yani çok da dekoratif hatta olduğunu bile düşün söyleyebilirim. Ee, sadece çatılar değil, binaların yüzeyleri, işte otoparktaki alanlar. Ee, yine birkaç sene önce dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitmiştim İzmir'de. Ee, yeni kampüs o kadar büyük ki ve de sıcak haliyle İzmir, kampüste binalardan binalara giden yolların üzerine, hani böyle gölgeliklerle yürüme yolların üzerine gölgeliklerle kapatmışlar. Yani aklıma o, o fikir geldi mesela orayı bildiğim plastik gölgelikler yerine güneş panelleriyle kaplayabilirsin ve bir yandan elektrik üretebilirsin. Yani aslında çok alan var kent içinde kullandığımız. Bunlar da değerlendirilecek. Güneşin fiyatı da düştüğü için açıkçası inanılmaz fırsatlar sağlıyor. Ama bu da bu dönüşüm anlamında işte kömürden çıkıp yenilenebilir güneşe dönüşüm anlamında çok bence kritik bir fikir. Bir de şöyle bir tarafı var elbette bu kömür sahalarında çalışan insanlar var biz adil geçici de hep savunuyoruz yani o insanların işsiz kalması diye bir şey mümkün değil böyle bir şey söz konusu olamaz ama o insanların belki de bu güneş sahalarında birçoğunun istihdam edilmesi de sağlanacak bu da orada yaşayan oraya yerleşmiş insanlar için hani yer değiştirmeden şehir değiştirmeden sadece iş değiştirmek anlamına da gelebilir. Detayları inince aslında fikir daha da güzelleşiyor bence. Evet evet yani orada yerel e, hani dediğim gibi adil geçişe de bağlanabilecek bir şey. Oradaki var olan e, bota, iş e, istihdam edilen insanların e, çalışan insanların e, sürekliliğini sağlamak gibi bir yan aslında e, faydası da var yani bu projenin. Evet ve rakam da hiç az değil yani 19 milyar saatten bahsediyoruz. Hani Türkiye'nin elektrik tü, tüketiminin 330 milyar kilovat çıktı geçen sene. Yani bunun ciddi bir bölümü. Hani insanlar belki 19 nedir diye hani çok oturtamıyor olabilirler. Hep bu örneği veriyorum. İşte bir malum Mersin Akkuyu'da işte istemediğimiz bir nükleer santral projesi devam ediyor. O nükleer santral hani dev nükleer santral 4800 MW'lık 4 ünitelik Bittiğinde en iyi şartlarda üreteceği elektrik miktarı 35 milyar kWh. saat. Yani bu güneş santralleri 22 tane güneş santrali rahatlıkla 20 milyar kWh saat elektrik üretebiliyor. Sadece kömür sahalarını kullandığımız bir e, fikirde. Hem de dağınık da güneşin gücünü gösteriyor evet. aslında. Hem de bir yani, şekilde yaptığımız için e, taşıma konusunda da daha aslında avantajlı bir pozisyona geliyoruz, öyle değil mi? Elbette. İletim hatlarında bizim hala yani iyileştirmeler olsa olmasına rağmen devletin rakamlarına göre %5 civarında bir kayıp görüyoruz. Bu kayıplarda tabii tüketi, elektriğin üretildiği ve tüketildiği yerler birbirine yaklaştıkça azalıyor. Özgür peki bunun maliyeti konusunda herhangi bir şey var mı? Bir hesaplama var mı raporda? Var evet. O, o hesap da yapıldı. Yani depolama ünitesi kullanmadan sadece güneş santralleri kullanırsa bu 22 ayrı santralin Maliyeti 5,9 milyar dolar yani 6 milyar dolar civarında. Buna 4 saatlik defolama da eklenirse 8,8 milyar dolara çıkıyor. O da bir anlamda hani size bir garanti veriyor. E işte güneş battığında ne olur sorusuna bir yanıt veriyorsunuz. Şebekedeki dengesizlikleri sağlayabiliyorsunuz. Ve batarya fiyatları da devamlı düştüğü için yani bu da çok zaten olası yani Türkiye bu projeleri önümüzdeki 3-4 yıl içerisinden çok da hızlı davransa, gerçekleştirmeye kalksa e, neredeyse e, bu piyasadaki şu anda yükselmiş olan fiyatlarda eklik elektrik üretecek ve tabii toplumsal maliyeti vesairesi olmayacak. Artı bir de emisyon azaltımına yol açacak. En büyük amaç da bu zaten iklim e, krizinden çıkmaya çalıştığımız bir dönemde. E, bu 22 santral toplamda e, Türkiye'nin Sere gazı emisyonlarından 12,4 milyon ton emisyonu karbondioksit e, kurtarmış olduk. Yani atmosfere 12 milyon tondan fazla e, karbondioksit bırakılmamış olacak. E, eğer biz elektriği güneşten üretirsek, işte bugünkü fosil yakıtlardan vazgeçersek. Ya şimdi işin zaten kömür tarafında da maliyet teşviklere rağmen ayakta kalamayan bir kömür sektörü var ve üstüne senin de dediğin gibi iklim krizini halihazırda daha da güçlendiren bir e, fosil yakıt sektöründen bahsediyoruz. Eee şunda devam edelim ve hatta en son sorumuz şu olsun. Tabii bir şey söyleyeyim mi? burada burda 6-7 milyar dolar yani kömüre teşvik veriyor bu yani ülke. Türkiye'de hiç bu konuşulmuyor. Evet. doğal doğalgaza ne kadar verdiğimizi konuşuyoruz. Petrole ne kadar verdiğimizi de pek konuşmuyoruz ya. E, Laflarımızda o da çünkü başka yerlere dokunuyor ucu. Genelde sadece doğalgazı konuşuyoruz. Kömüre de Türkiye teşvik veriyor. Kömürün hepsi yerli değil. Yüzde elli hatta daha fazlası ithal. Özellikle o verimli kömür için, termik santrallerde yakılan kömürün çoğu ithal. Yani bunlar hiç konuşmuyoruz tabii. Yani o biraz önce senin bahsettiğin işte 8 milyar dolara çıkan o maliyet dinleyicileri için çok fazla gelebilir ama işte bu işin bu kömür sübhase edilmesi veya işte ithal edilen kömür maliyetini de dahil ettiğimiz zaman kafa kafaya hatta güneş çok daha avantajlı bir pozisyona geçiyor. E, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu hafta e, TUİK e, sergaz emisyonu verilerini açıkladı 2020 yılına ilişkin ve 2020'de %3.1'lik bir artışla 523.9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu açıkladı TÜİK. Bu da çok ciddi bir rakam ki 1990'la bir kıyaslamada var. Ona da baktığımızda bu 30 senelik sürede yaklaşık %38'lik bir artışla görüyoruz. Yani 2053 net sıfır hedefi olan Paris Antlaşması'nı onaylayan lakin kömürden çıkış tarihini hala belirlememiş bir ülke için bu veriler ne demek oluyor? Evet yani e, özellikle 2020'de emisyonların %3,1 oranında artması e, biraz yürütücü. Çünkü hatırlarsanız o böyle salgını yaşadığımız, ekonomik krizin içinde olduğumuz bir dönem. Hani, tüm dünyada neredeyse emisyonların düştüğü ya da aynı kaldığı e, sonlarına doğru toparlanıp e, bir dönemde biz emisyon artışına gitmişiz. Ben 2021'i düşünmek bile istemiyorum. Çünkü elektrik tüketiminin bir yanda patladığı neredeyse 20-25 milyar kilovat saatli bir garip bir artış oldu Türkiye'de elektrik tüketiminde geçen sene. Bunun da çoğunun barajların işte kuraklık yüzünden devrede olmadığında düşünürsek çoğunun kömür ve doğalgazdan geldiği özellikle doğalgazın payını yeniden arttığını biliyoruz. Bu yüzden de yani bu 3,1'in çok daha üstünü büyük bir ihtimalle göreceğiz. Yani Türkiye'nin emisyonları yeniden şahlandı gidiyor. Yukarı doğru. E biz zaten yani emisyonları 90'lardan bakarak çok yukarıları çıkarmış bir ülkeyiz. İşte kişi başı emisyonumuz 6.4 tona geldi. Yani öyle Çinle falan yarışıyoruz bu konuda. Hep Çin'i eleştiriyoruz ya e kişi başına baktığınızda nerde aynı yerlerdeyiz. Şimdi bunun bir yerde durması lazım. Tamam, e, biz gelişen bir ülkeyiz. bir artış eğilimi olması normaldi. Ama nerede duracak? Yani bu belli değil. E, nerede duracağını bilmeniz için kömürden. Doğalgazdan, argından petrolden ne zaman çıkacağınızı bilmeniz lazım. Bunun için de bir plana ve net hedeflere ihtiyacımız var. Türkiye'nin eksiği bu. Ee, Paris anlaşması onayladık. Biliyorsunuz bu sene bir ulusal hedefler, e, o ulusal tatkı beyanı yenilenecek, güncellenecek. Şimdi orada bizim mutlaka şeyi görmemiz lazım. yani Türkiye, işte 2030'a kadar herhalde yine bir hedef verecek. Ee, belki de daha ötesi 2053'te çünkü net sıfır da telaffuz ediliyor. O bir hedef olmadı ama yani Cumhurbaşkanı söyledi. E, o 2053 e net 0 ulaşmak istiyorsak bizim 400 milyon civarında, 400 milyon ton civarında emisyon azaltmamız lazım. Bunu ne zaman yapacağız? Nasıl yapacağımızı biliyoruz yani kimse bu konuda yani herhalde farklı düşünmüyordur. O kömür santralleri kapanacak. E, o zaman ne zaman kapanacak? Kademeli nasıl kapatacağız? Yani hepsi birden kapatamayız belki ama e, biz petrolden nasıl Uzaklaşacağız ulaşımda. Daha sonra bunu konuşacağız. O yüzden de bir an önce bunu görmemiz lazım. Bu hedef verilmediği için de ekonomi e, almış başını istediği yöne gidiyor. Yani ben hep şöyle söylüyorum. İklim hedefiniz varsa o ekonominizi işte yeşillendirir mi deyin, şekillendirir mi deyin, bir yere götürür. Ama iklim hedefiniz yoksa ekonomi bu sefer sere gazı emisyonlarını bir yere götürüyor. O da yukarısı oluyor. Bu da hiçbirimizin istediği bir yer değil. Çok teşekkür ederiz. E, zaman ayırdığın için hem de bu değerli bilgileri bizle paylaştığın için. Çok teşekkürler. Özürüm. Ben teşekkür ederim zaman verdiğiniz için. E şimdi ufak bir reklam aramız var ardından görüşmek üzere. İklim Habercileri devam ediyor. herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da IPCC yeni bir rapor yayınlamıştı. Onu da sizle paylaşmıştık. Bu 4 raporluk bir seri 6. değerlendirme raporu olarak adlandırılıyor. Şimdi bunun ilk iki kısmı yayınlanmıştı. Üçüncü kısmı da 4 Nisan'da yayınlanacak. Bu rapor sere gazı azaltımını ele alacak aslına bakarsanız temelde ve iklim değişikliğini nasıl azaltabileceğimize dair ...en kapsamlı incelemelerden bir tanesinin olması bekleniyor. Çok ciddi anlamda bir de şöyle bir şey var... ...IPC tarihinde ilk kez teknoloji, inovasyon ve talep tarafı önlemlerine de... dair de özel bölümler yer alacak. Evet IPC genel olarak durumu tespit eden şeyler yapıyordu. Bu sefer bayağı hani pratik çözüm taraflarına evet. da girmek zorunda kaldı. Evet evet, evet. Yani baktı ki osumluklar yetmiyor bir de bakın evet. böyle bir yollar evet. gibi... E, bu çok önemli bir rapor şimdilik yani bu kadarla e, bitirelim bu raporla alakalı Mesela bir bilgilendirmek istedik sizi böyle bir raporla yayınlıyor diye geçtiğimiz hafta yine e, ikinci raporda olduğu gibi e, Murat Türkeş'i e, davet etmek isteriz umarız müsait olur kendisi bize çok detaylı bir şekilde raporun ayrıntılarını aktarır. Şimdi şöyle devam edelim. Plastik konusu çok ciddi anlamda artık tartışılmaktan öte zaten bu Nairobi toplantısında da önemli bir adımlar atılmıştı. Onları da paylaşmıştık. Bütün plastiğin yaşam döngüsünün takip edilmesi gibi ve bunun işte geri dönüşüme tabi tutulması. Bununla alakalı yeni bir rapor da yayınlandı. Plastiklerle alakalı ve insan kanında ilk kez mikroplastiğin bulunduğuna dönüştü. Söylüyor bize bu rapor. Yani bu artık ilimize, içimize, her tarafımıza işlemiş evet. bir problemle sağlık, yetiş Sağlıklı yetişkinden alınan kan örneklerinde 17 tanesinde çıkmış. Evet, evet. 180 yani %80 gibi bir oran orana çıkıyor. çıkıyor. Yani yaklaşık %80'e çıkıyor. E burada örneklerin yarısında yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET plastik bulunmuş. Üçte birinde ise gıda ve diğer ürünleri paketlemek için kullanılan... Polistiren isimli madde denk gelmiş. Yine aynı şekilde kan örneklerinin dörtte birinde de plastik poşet yapımında kullanılan polietilen maddesine rastlanmış. Yani yaklaşık 30 yıldır bu tek kullanımlık, 30-40 yıldır tek kullanımlık plastiklerle beraber bir hayat sürüyoruz. 30-40 yılda geldiğimiz nokta bu. Evet, yani dediğin gibi güzel söyledin. İliğimize işlemiş, i̇şlemiş durumda. durumda. E, bu arada e, Bloomberg'de çok önemli bir ulusu, e, yani e, İngiltere, Bloomberg herhalde tam hatırlamıyorum. Çok önemli bir haber yayınlandı, onu bir hani hatırlatmakta fayda var. İngiltere'deki plastik çöplere bir, bir gazeteci e, Hı, arasına evet. şey yerleştirdi, e, verici ve 3 e, tane yerleştirmiş. 2 tanesinin e, Türkiye'ye kadar, e, Adana'ya adana kadar, e, Adana'da hem de yani bir, dönüşüm merkezi olmayan bir yerde yani Adana'da biliyorsunuz sık sık bunları duyuyoruz, duyuyoruz ve haber de yapıyoruz. E, açık e, oraya dökülüyor yani. Döküyorlar bir şekilde evet, İngiltere'den gelen e, plastik atıkların yolculuğunu çok büyük bir haberçilik bence. Çok önemli evet, bir evet, haberçilik. Bunu da hani bir, e, unutmadan artıralım. E, buradan biraz daha artık e, Rus, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin etkisiyle beraber ortaya çıkan ve daha da, daha da güçlenen bir enerji krizi geçtiğimiz haftalarda da sizlerle sık sık paylaşmak paylaşmaya çalışmıştık bunu e, şu an Avrupa Komisyonu ve ABD e, Avrupa'nın fos Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını azaltmak için e, bir görev gücü oluşturulduğunu e, duyurmuş e, yapılan açıklamayı hani size kısaca aktaralım e, ABD uluslararası ortaklarla çalışmakla dahil olmak üzere AB pazarı için 2022'de en az 15 BCM'lik eksisi ulaştırılmış doğal gaz açmayı sağlamak için çaba gösterecekmiş. Şunu da belirtelim bu görev gücünün ne dair detaylar hala belirsiz. Ancak uzmanlar bunun Avrupa'nın enerji geçişini baltalayabilecek bir sinyal gönderdiğinde ...ısrarla söylüyorlar. Belki şöyle yani kısa vadede kömüre dönmek yerine hani do, Rus doğal gazından e, kömüre dönmek yerine kısa hani dönemli bir önlem olarak AB'de doğal gazına sıvılaştırılmış doğal gaz yani aslında onu gemilerle, gemilerle. getirecek e, geçiş olarak be, inşallah böyle bir hani bu kadarlık bir eğilim olur çünkü diğeri daha da kötü bir eğilim. Kapanacak kömür. kömür santrallerinin kapanmaması ve tekrar faaliyetlerine devam etmesi. Kesinlikle gibi öyle. bir şey olur. Yani şu anda 40 katır mı 40 satır mı yani durumu var biraz. Evet. Ama evet. bunu takip etmek gerekiyor bu haberi devamını bence. Kesinlikle. Şimdi Geçtiğimiz haftada AB Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Liderler Zirvesi'nin tabii ana konularından bir tanesi de enerjiydi. Bu enerji kriziydi. Tabii elektrik ve gaz gibi bu enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışın Avrupa'nın her yerinde de hissedildiği aşikar. Yani tabii ki de bunu Türkiye'ye Diğer ülkelerde farklı e, yansımaları var. E, burada bu yüksek enerji fiyatlarına karşı uygulanabilecek bazı seçenekler e, belirlenmiş. Bunlar işte doğrudan gelir desteği, yardım kuponları, vergi indirimi, tamam fiyat uygulaması, fiyatların ayarlanması, fark sözleşmeleri gibi önlemler e, konuşulmuş. E, sunulan bu bütün bu seçeneklerin artılarını ve eksilerinin olduğu zaten e, Avrupa Birliği tarafından e, kabul ediliyor. Bu önemli bir yani böyle bir çaba var burada bu krizi atlatmak adına en hızlı şekilde bütün bu enerji piyasasının tasarımını yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Burada da bunu yaparken de Ukrayna'yı ya desteklerini daha da artıracaklarını özellikle Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen böyle bir açıklama yapıyor, yaptırımlarını sertleştireceklerini ve temelde Rus fosil yakıtlarından kurtulacaklarını sözlerine eklemiş. Kendisi. Şimdi ufak bir e, müzik aramız var. E, Little Red Rooster dinleyeceğiz. Willie Dixon'dan ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. E, enerji kriziyle e, devam edelim kaldığımız yerden. E, yeni bir rapor yayınlandı. E, 4 adet STK tarafından. Ve raporun aslına bakarsak e, söylediği en önemli noktalardan bir tanesi. E, temiz Enerji'nin 2025'e kadar... E, Avrupa Birliği'nin Rus doğal gaz ithalatının %66'sını yerine alabileceği. bu bu çözüm, temiz enerji çözümü hem işte biraz önce konuştuğumuz LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz hem de kömür gibi seçenekler yerine çok daha hem AB'nin kendi hedefi doğrultusunda bir yolda tutmaya devam eder hem de Rus gazına olan bu bağımlılığını Ortadan evet, kalmış. Yani bir şerden bir iyilik çıkma olasılığı var burada ve çok önemli gerçekten. Yani tam tersi bir etki de çünkü şu anda konuşuluyor. Yani kömür'e dönme gibi. İşte rapor onu da söylüyor aslında bakarsak. Yani bu işte kömürden elektrik üretiminin bu devam etmesine dair bu tartışmaları hiç gerek olmadığını, bu temiz enerjiyle beraber temiz enerji yatırımlarıyla beraber. Böyle bir gerekliliğin ortadan kalkacağını e, söylüyor rapor. Bunun için de hazır olduğunu yeni enerjinin. Evet, enerjini. evet. E, şimdi buradan e, fosil yakıt yani yine bu krizde e, devam edelim. E, Tabi Rusya'ya çok ciddi anlamda e, yaptırımlar da oluyor. Bunu geçtiğimiz haftalarda da paylaşmıştık işte Amerika tarafından, AB tarafından, İngiltere, dünyanın diğer farklı yerlerinden. E, bunun başka bir e, yansıması da fosil yakıt yatırımlarının Rusya'dan geri çekilmesi anlamına geliyor. Çünkü bunun belli başlı noktaları var. Onları biraz paylaşalım. Öncelikle doğrudan yasal yaptırımlar birincisi. İşte söylediğimiz gibi Amerika, İngiltere, Avrupa örnekleri bu mali yaptırımlar uygulamasıyla beraber fosil yakıt şirketleri de yani teknik olarak bu uluslararası finansal işlemleri gerçekleştirilmesini neredeyse imkansız kılıyor. Yani biraz da zorunlu kılmış oluyor evet. fosil yakıt şirketlerini. Yani Rus doğalgazıyla iş yapan fosil yakıt şirket Çünkü bu para transferleri nasıl olacak yani oradan satın aldılar nasıl ödeyecekler, nasıl ödeyecekler? Ee, o önemli bir etki aslında. Tabi ee, ikincisi ikinci madde alıcı bulunamıyor yani nedir bu yani Rus finansal varlıklarına sahip olan şirketler ve yatırımcılar ellerindeki varlıklara alıcı bulamıyorlar. Ha bir de öyle bir şey oldu. Bir de böyle bir noktası var. Tam bu var. hani biz ölü tabii. yatırım. Ölü yatırım. Şey. Ha. Ölü yatırımlar olarak adlandırabileceğimiz bir noktaya, işte kömürde özellikle bunun çok fazla örneğini görüyoruz. Burada da benzer bir durum Aslında oluştu. Aslında ölü yatırıma dönüşme ihtimali var, var. Evet. Çünkü o hisse senetlerini satma istiyorlar. Hı hı. Fakat kim alacak? Alıcı yok. E yine tabii daha fazla ve daha sıkı yaptırım olasılığı. Yani bu da önemli bir seçenek. Biraz önce verdiğimiz örneklerin daha da şiddetlenmesi yaptırım anlamında ve tabii itibar riski. Yani örneğin e, Shell, e, Rus petrolü satın aldığı için özür dilemek durumunda kalmıştı. Yani bu itibar riskine de girmek istemiyorlar. Bir taraf seçmek e, durumunda kalıyorlar. Ve bunda da çok seçenekleri yok, yok. aslında. Yok, evet, evet aynen öyle. E, yine geçtiğimiz hafta bu e, Rus gazının ruble ile ödeme planı vardı. Putin tarafından böyle bir e, plan ortaya atılmıştı. Lakin e, G7 Enerji Bakanları yaptıkları bir toplantı sonucunda... Robert Habeck, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck bir açıklama yaptı ve Putin'in bu planının mümkün olmadığını, bütün bu G7 Enerji Bakanlarının mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali olacağı yani bu rubleyle ödeme planının konusunda tamamen hemfikir olduğunu. Tabii ona. çok basit bir planı vardı ee, Rusya'nın. Madem hani dolarla ödemiyorsunuz ya da euro ile ödeyemiyorsunuz. Rubleyle değil ruble, Rubleyi nereden bulacaklar? Rubleyi, e, tabii. Yani dolar ve euro ile ruble satın alacaklar. Bu da ruble'nin fiyatını, De, değerini, değerini üzerden mi? bir e, düşüren bir noktaya da. doğru gidiyor. Yani bu talebi rubleyle yapılma talebini ödemenin kabul etmeyeceklerini çok e, açık bir dille söylemiş oldular. E tabi şimdi bu bu işin ikinci şimdi birinci bir Rus tarafından baktığımız Rusya tarafından baktığımız bir de ikinci bir kısmı var. E tabi her ülkenin olduğu gibi her ne kadar güçlü veya güçsüz olsa da Rusya'nın da bir iklim hedefi var. Ve Rusya Enerji Bakanlığı e, uluslararası yaptırımların ülkenin iklim hedeflerine ulaşma kabiliyetine zarar vereceğini e, iddia etmiş. E, Rus gazetesi tarafından elde edilen bir e, bakanlık raporuna dayandırılıyor bu haber. 1990 ile 2050 yılları arasında e, ulusal net emisyonları %80 oranında azaltma planları vardı e, Rusya'nın. Bu durumda e, artık azaltamayız. E, evet azaltamayız noktasına geliyor olay. Lakin zaten e, ama öyle bir şey var mıydı e, ki? Ya, Climate Action Tracker e, Rusya'nın iklim hedefini ve eylemini kritik olarak e, yetersiz olarak e, değerlendirmişti çokça defa. Yine aynı şekilde şunu da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin de ...hali iklim hedefi ve eylemi... ...kritik olarak, yetersiz olarak... E, ama tabii ikisi biraz farklı... ...çünkü zaten bizde doğalgaz... ...yani bizde fosil yakıt zaten doğru düzgün yok. Evet. E, dolayısıyla Rusya'nınki biraz daha farklı bir durum. E, zaten ekonomisi... E, ...doğalgaz ve... ...kömür ve petrol satışlarına bağlı evet, bir ekonomiden tamamıyla Fosil yakıt o zaten. O nedenle de... ...fosil yakıt savaşı olarak da... ...adlandırılıyordu bu evet. savaş. E, şimdi ufak bir müzik arası verelim... Hı -hı. Afroditus Child, bu Demis Rusos'un 1960'lı yıllardaki grubu, ondan Rain and Tears'ı dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu en azından şu an, şimdilik bu program için, bu Rus-Ukrayna krizi ve bunun yansımaları, enerji tarafındaki yansımalarını burada bırakalım Ama haftaya. Ama daha çok Evet, biliyoruz. haftaya daha yeni gelişmeleri de sizlere aktaracağız, öyle diyelim. Şimdi yeni bir raporla devam edelim. Ember tarafından yayınlanan bir rapor rüzgar ve güneş enerjisinden yeni bir rekor geldiğini ve 2021'de küresel elektrik üretiminin onda birini bu iki enerji kaynağının karşıladığını. %10'u bulmuş yani evet, rüzgar ve güneş. Güneş küreselde önemli bir kilometre taşı olarak adlandırıyor bu seviyeyi ve bu seviyeye şu anda dünyada 50 ülkenin ulaştığını söylüyor rapor. Yedi yeni ülkede 2021'de bu seviyeyi ilk kez geçmiş. Bu yedi ülke Çin, Japonya, Moğolistan, Vietnam, Arjantin, Macaristan ve El Salvador. Yine rapora göre 2015 yılından bu yana yani Paris Anlaşmasının imzalanmasından bu yana rüzgar ve güneşin payının iki katına çıktığını da ekliyor rapor. Yani genel bir çerçeveye baktığımız zamansa 2021 yılında küresel elektriğin %38'inin temiz kaynaklardan e, kömüre dayalı üretimin seviyesinin ise %36 olduğunu aktarmış rapor. Evet. Yani bu %38'i de e, hidroelektrik santraller e, Çünkü onlar çok büyük. Evet. Tabii başka e, daha ufak jeotermal gibi, hı -hı, biyokikli hı. gibi başka şeyler de var ama burada büyük pay, büyük e, barajlar, hidroelektrik santralleri. Evet. E, şunu da eklemiş rapor e, 2021'de şimdiye kadarki en büyük e, yıllık elektrik talebi artışı da gerçekleştirilmiş tüm dünyada. Bunun da yeni bir Hindistan eklemekle eşdeğer olduğunu söylüyor rapor. Küresel elektrik talebine. Evet yani bir yandan yenilenebilir payı büyüyor ama genel olarak da elektrik ihtiyacı da kullanımı da tüketimi de artıyor. Artıyor. Evet. E bu yani da, çok daha hızlı olması gerekiyor. Tabii tabii tabii. Yani çok daha fazla oraya yatırımın kayması gerekiyor. Tabii bu yatırım oraya kayarken aynı şekilde azalt uyum projelerine de bir yatırım ihtiyacını tekrar evet, belirttiler. Adaptasyoyu da unutmayalım. Evet ya yani onların %50'yle %50 aynı oranda gitmesi çok kritik. Yine bir yeni raporla devam edelim. Kolombiya Üniversitesi'nin Küresel Enerji Politikası Merkezi'nin bir raporu. Ulusal Katkı Beyanı olarak bilinen yani ülkelerin iklim planlarını sıralamış bir rapor. Rapor'a göre Ülkeler tarafından vaat edilen bu iklim eylemi bu 10 yılda emisyonları sadece %9 azaltacakmış. Ve bu oran küresel emisyonları yaklaşık yarı yarıya azaltma hedefinin de çok altında. Çünkü biliyorsunuz dünyanın 1,5 derece hedefinde kalması için yaklaşık %50 yani yanlış hatırlıyorsam %47 gibi bir emisyon azaltımına ihtiyacı vardı 2030'a kadar. Yani %9 nerede %10. 47 nerede? Yani tüm buradan yani bütün ülkelerin e, emisyon azaltım hedeflerini çok ciddi anlamda güçlendirmesi gerekiyor. Bunun da e, 2022 kopu Mısır kopundan önce tüm ülkeler zaten e, bu emisyon yani NDC'lerini güncellemeyi taahhüt etmişlerdi. Bakalım orada çıkacak sonuçlar. 2027'de aslında e, yani önemli şeyler bekliyoruz. Hı hı. E, umarım bu doğrultuda olur. Türkiye için pek fazla umutlu değilim ama bakalım o, neler olacak ya da başka ülkeler vardı şunu da söyleyelim. Çin ve yine rapora göre Çin ve Hindistan gibi e, 2050'den sonra net sıfır o, e, sözü e, ulaşma sözü veren ülkelerin o bu 10 yıl boyunca emisyonlarının %10'da artması bekleniyormuş. Evet. Çin e, 2060, e, Hindistan 2070 70. olarak bunu belirtelim hı -hı. Yine buradan e, orada kalalım, Oxford'da kalalım. Bu sefer Oxford'da bir e, yeni rapor, Oxford Üniversitesi'nin sürdürülebilir finans grubu tarafından yayınlanan yeni bir rapor var. E, raporda e, bununla aslında bir, bir önceki sunduğumuz raporla ilişkilendirebileceğimiz bir rapor. Çünkü fosil yakıt finansmanının acilen durdurulması e, gerektiğini söylüyor. Yani bu, bu finansmana derhal son verilmesi gerekiyor ve yine fosil altyapılarının hızla kullanımdan kaldırılması gerektiğini Evet yani finansman aktığı sürece yatırımlar devam edecek devam çünkü edecek. bunu hı hı. biliyoruz. Bu ne demek yani bu daha yeni yapılacak aramalar, sondajlar, madenler anlamına geliyor. Biz şu anda var olanların kapatılmasını için uğraşıyor mücadele verirken üzerine bir de böyle bir bir de böyle bir başka şey, şey var. E tabii buradaki işte bu mesela Blackrock örneğini vermişti Barclays örneğini vermiş e, tam tersine bu bu gibi finans kuruluşları tarafından finanse edilen şirketlerin e, agresif fosil yakıt genişletme faaliyetlerinde bulunduğunu da tekrar hatırlatıyor. İlginç bu BlackRock'ı çok iyi hatırlıyorum. E, halbuki bu konuda e, özellikle COP26 sırasında sanırım e, çok yani fosil yakıtlardan çekilme yatırım yapmama gibi e, çeşitli taahhütleri vardı. Taahhütle eylem arasındaki farkı varsın, evet. bir daha burada evet, e, görmüş görüyorsun. oluyoruz. E, Yeni bir araştırma ile daha de devam edelim çok fazla araştırma yeni araştırma Ama bu da şunu gösteriyor inanılmaz bütün üniversiteler araştırma kuruluşları bilgi üretiyorlar. Bu evet orada. kesinlikle öyle. Biraz önce de yine benzer tartışmaları bulunmuştuk hem konuğumuzla da beraber kendisi de bütün kömür üretiminin, kömür termik santrallerin tamamen aynı anda kapatılmasının ne derece mümkün olduğunu sorgulamıştı haklı olarak. Belki bunu bir işte evet, bunu vade bir planlama ile evet. peyderpey kapatma durumunda kalabileceğimizi söylemişti. E, bu raporda aslına bakarsak bir zengin ülkeler bir de fosil e, yoksul ülkeler arasında bir ayrım yapıyor. Bunu petrol ve gaz üretimi üzerinden yapıyor. E, Raporlara göre diyor ki rapor zengin ülkeler önümüzde, önümüzdeki 12 yıl içinde tüm bu e, petrol ve gaz üretimini e, durdurmalı. En yoksul ülkeler ise fosil yakıtlardan adil bir geçiş sağlamak adına ...bu ülkelere 28 yıl gibi bir süre verilebileceğini söylüyorlar. Bence yapar. gayet makul anlamlı bir e, ayrım bu yani. E tabii yani çünkü her ikisinin o refah arasındaki uçurum, refah uçurumu çok ciddi Evet yani bir de güç yani bundan buna geçme sonuçta bunlar tabii. belli bir maliyet e, ilk başta en azından ilk yatırım maliyetleri var. O yüzden e, bu doğru bir plan, doğru bir öneri. Yani şöyle bir örnek veriyor. Petrol ve gaz gelirinin Amerika gayri yıllık yıllık hastalısına %8 katkıda bulunduğunu ancak e, bu katkıdan mahrum kalan bir e, hastalığının hala da 50 bin dolar civarında evet. olacağını söylüyor. Ki bu da küresel düzeyde en yüksek ikinci rakam. Zaten evet. bu açıklıyor herhalde bu örnek. E, tabii yani e, herkes Amerika'da bundan aynı şekilde mi yararlanıyor? Tabii ki. Tabii o da başka, başka o da bir soru. Şey Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Vaktimiz bitti. Haftaya tekrardan görüşmek üzere diyoruz. İyi hafta sonları şimdiden herkese. Görüşmek üzere.